Bir donap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazile mezunlar, Banu Han Soy ve Yıldray Karakeç. Hostu, Sezin Okulu sunar. Günaydın Bir Dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı ve üstelik de bugün Bir Dolap kitabın doğum günü. Evet 14 Ocak 2010 yılında ilk yazımızı yayınlamıştık. Onun üzerinden 8 sene geçti. Evet 8 sene geçti gerçekten. Bu 8 senenin <gülüyor> son döneminde biz en azından web sitesindeki blogdaki yazılarımıza biraz ara vermiş olsak da radyo yayının bu süre zarfında devam etti. Biz eski hızımızda olmasak bile çocuk kitaplarıyla haşır neşir olmaya okumaya devam ettik. Ve bu son bir haftadır da Tekrar yazılarımızla evet, geri evet. döndük. Evet blog yazılarımıza da geri döndük. Bu arada o zamandan bu zaman aslında çok fazla şey oldu. Bir kere artık kaçıncı e, programda olduğumuzu unuttuğumuz radyo programımız var. Bizim için çok keyifli ve önemli bir şey. Her ne kadar e, bir dolap kitap doğduktan sonra doğmuş iki çocuğumuz radyo programını ele geçirdiyse de <gülüyor> e, o var yani çok önemli. Evet. İki çocuğumuz oldu işte arada bizim. <gülüyor> e, çocuk kitapları yazdık bir kaçer tane kitabımız evet. var artık. Ee, bir sürü bu arada bunların içindeki en önemli şey şu. Hiç karşılaşmadığımız, nerede yaşadığını bile bilmediğimiz bir sürü dostumuz oldu e, bu süre boyunca. E, ve gördük ki biz ortadan bir süre yok olsak bile o bağ kopmuyor. Evet. Bunu da bu son dönemde tekrar yazılara başlayınca anladık. E, bizim için çok keyifli ve anlamlı ve çok... Çok güzel bir hani şey Hani çok bu. uzaklara gitmişsin de evine ailene evet. geri dönmüşsün gibi bir his oldu. Yani kapıyı açıp da hoş geldin diye böyle sımsıcacık kucaklayan e, insanlarla karşılaşmak çok güzel. E, o yüzden daha değerli bence şimdi yazmak. Evet evet çok keyifli çok güzel. Teşekkür ederiz. E, hepinize teşekkür ediyoruz. E, bir de küçük duyuru e, var yapmak istediğimiz. E, Fatih Erdoğan'ın başlattığı Change.org'da başlattığı bir Kampanya var. Kampanyanın konusu şu: Çorum Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi yıkılmasın. E, Change.org'a girip Çorum işte Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi yazarsanız bu kampanya çıkıyor. Bir imzanızın orada olması e, çok güzel olur, Anlamlı olur. E, nedeni her ne olursa olsun e, yani bir çocuk kütüphanesini yıkmanın manasını hiç anlayamıyorum yani hiçbir şekilde. Ee, ...hani yenilenmesini anlayabilirim, düzenlenmesini anlayabilirim, geliştirilmesini anlayabilirim de yıkılmasını evet, zaten anlayamam. Zaten yani ülkemizde çok olmayan evet. bir şey kütüphaneler. Evet yani bu e, kampanyaya bir imzayla destek olmak e, mümkün. E, lütfen siz de bu gereken ilgiyi gösterirsiniz diye düşünüyoruz zaten. Fatih Erdoğan'ın başlattığı kampanyadan Fatih Erdoğan'ın Türkçe'ye çevirdiği bir kitaba geçelim. Dün okudum ben bu kitabı ilk defa. Okur okumaz da hem öyküsüyle hem resimleriyle çok hoşuma gitti. Kurt, ördek ve fare. Mac Barnett yazmış. Resimleyen John Classen. Mavi Bulut yayıncılıktan çıktı. Türkçesi Fatih Erdoğan'a ait. Her birçok çocuk kitabında olduğu gibi burada da bir kurt var ve <gülüyor> e, hep kötü rol o kurda veriliyor. Bir de fare var. O evet. da çok olur kitaplarda. Evet. Fare her zaman kurnazdır. Kurt her zaman e, vahşi ve saldırgan, acımasızdır. Çoğunlukla diyelim. Her seferinde ya, öyle yani, olur. Öyle evet. bir şey yüklenmiş. Evet. Hatta kurt geri dönmüş diye bir kitap evet, vardır evet. ya. Bütün o... kahramanlar <gülüyor> şey, panik içinde koştururlar kurt geri gelecek diye. E, burada da bir gün bir fare ormanda bir kurtla karşılaşıyor ve e, ilk sahne bir tarafta fare bir tarafta kurt birbirleri, gözlerini birbirlerine dikmişler bakıyorlar. Ve sonraki sahnede kurdun e, kuyruğunu görüyoruz sahneden yürüyüp gitmiş fareyi yutup <gülüyor> yani arada ve hop, bir lokmada yutmuş. Ve fare kendini kurdun içinde buluyor çünkü tek lokmada yutulduğu için karanlık e, bir yere düşüyor. Bir canavarın midesindeyim. Sonum geldi diye konuşurken karanlıktan bir ses geliyor. Sessiz olsana uyuyoruz herhalde diye. Fare tabii hiç böyle bir şey beklemediği için yerinden sıçlıyor. O da kim diyor. Bir de bakıyoruz ki böyle uyku takkesini takmış. Elinde kandilinde. gecelik enteresiyle yatağında yatan bir ördek. ya Altta terlikleri evet. duruyor. Uyuyoruz diyor. O da diyor ki ne uyuması diyor. işte gece değil ki diyor. Yani dışarıda Tam hava aydınlık diyecek ama bulundukları ortamda tabi bunu anlayam anlayamaması ördeğin çok normal ve fare ile ördek arasında bir konuşma başlıyor. Ee, ördek e, zamanında tıpkı az önce fare, kurdun fareyi yuttuğu gibi yine kurt tarafından yutulmuş e, bir sofra hazırlıyor hemen fareye e, konuşmaya başlıyor. İşte reçeli nereden buldun diyor fare. E masa örtüsü falan her şey var. Duvarda yani resim normal. bile asılı. Evet, ya yani e, yayıp döşemiş. Ha yani ondan sonra ülserne diye düşündür. <gülüyor> <gülüyor> Ördekte diyor ki, e, bir kurdun midesinde neler bulacağını inanamazsın diyor. E, e burası benim. Evim diyor. Ya yani ev ev gibi yapmış hakikaten. Çiçek gibi. <gülüyor> sonra ee, fare hala tabii inanamıyor ama bu arada e, sohbet koyulaşıyor. Fare de çok çabuk uyum sağlıyor. İkisi de e, belli ki hoş sohbet tipler. Elektrikleri tutuyor. Birlikte mutfağa giriyorlar hatta. E, aşçı şapkalarına takıyorlar. Mutfak zaten tam teşekkürlü Çünkü bir kurdun midesinde e, neler bulacağını inanamazsın. Sonra işte dışarıdan konuşuyorlar. Dışarıyı özlüyor musun diye soruyor fare. Hayır özlemiyorum diyor. Dışarıda korku içindeydim diyor. Yani sürekli arkasından kim gelecek korkusuyla yaşadığı için. Şu an öyle bir e, artık bir risk yok hayatına. İstediği gibi yaşayabiliyor. E, ve fare... Ben de seninle kalabilir miyim diyor. Ördekten, Bayağı yerleşiyor yani. yani Plak, hani... <gülüyor> pikabı çıkarıyorlar, plakları var orada dans ediyorlar, parti veriyorlar. Bu arada dışarı, dışarıda kurdu görüyor, dil sarkmış. İşte gözünün feri sönmüş neredeyse. <gülüyor> Çünkü midesi çok kötü durumda belli ki. Yani belli ki bir ağırlık var yani. <gülüyor> Sonra e, içeriden ördek sesleniyor işte. işte kurt yediğim bir şey dokundu galiba diyor. Ördek içeriden sesleniyor. Bu Tedavi edebilirim ben bunu diyor. Sen koca bir kalıp peynir yut diyor. <gülüyor> ee, bir de bir şişe meyve suyu iç. Birkaç tane mum yediyor. <gülüyor> Biraz sonra bir davet sofrasında görüyoruz. Tabii. Ördek işte kafasına melon şapkasını takmış. İşte papyonu var. Fare aynı şekilde karşılıklı kadeh kaldırarak kutluyorlar bunu. Tabii ama şey var. Şimdi burada hani kitabın çevirisinde... Bu artık e, aşırı miktarda e, rastladığımız bir durum var. Muhtemelen e, orijinalinde şaraptır o bir meyve suyu. Bir şişede şarap evet. E, zaten buradaki resimde de gördüğümüz şey pek meyve suyuna benzemiyor Kadehler Denizmehalleri. Ama artık bu e, kim olursa o hangi yayın evi olursa olsun hani neredeyse bunun istisnası yok galiba. E, bir e, sansür uygulaması yayın evinin uyguladığı bir otosansür diyelim. Otomatik olarak çalışıyor ve çok canlı örnekleri var bunun da benim için. Ee, yani kitabın orijinalini bilmediğim için bu kitaptan aklıma geldi diye anlatıyorum bunu. <gülüyor> ee, çünkü ben başka örneklerine rastladım yani. Evet. E, tabii ki kurdun mide geçmiyor bu şartlarda hı hı. E, ve işin içine bir avcı giriyor avcı kurdu görüyor kurdun peşine düşüyor işte e, bir tüfeği var çıkarıyor ateşliyor neyse ki kurt vurulmuyor kaçıyor ama e, bu arada tabii e, kurdun içindekiler de e, evleri alt üst oluyor sarsılıyor her şey ve bir anda e, kurdu korumaları gerektiğine hı hı. karar veriyorlar çünkü evleri orası evimizi savunmalıyız deyip fırlıyorlar Kurdun ağzından işte e, fare ördeğin e, sırtına binmiş uçarak çıkıyor kafasında kevgir takılı böyle şey gibi Aha. miğfer gibi. E, avcı e, tabii neye uğradığını şaşırıp kaçıyor ama e, kurtla e, ördek ve fare bir yüzleşme geçiriyorlar. İşte ben sizi yutmuştum ama siz benim hayatımı kurtardınız diyor. Sizin için ne yapabilirim diyor. E, ve kurtarıyor. E, Ördekle fare, ben söylemeyeyim ama belki tahmin evet, edeceğiniz evet. şekilde tercihlerini evet. kurda söylüyorlar ve e Ay ışığında işte Dolunay'a karşı uluyan bir e, kurt sahnesiyle hikaye sona eriyor. E, çok e, e, hani tepiktir kurtlar ay evet. ışığında olur ve bunun niye olduğunu da e, kitabın öykünün sonunda anlıyoruz. Yani şu e, şey sahnesi var ya hani e, kitabın sonuyla da çok ilgili ama hani onlar kurtu kurtarmak için midesinden fırlıyorlar. Yani aslında <gülüyor> kendilerini yiyen yutan e, bir canlıyı. Avcıdan kurtarmak için. Bana doğrudan go oyununu çağrıştırıyor. Çünkü seki diye bir pozisyon vardır. Eğer rakibini öldürmeye çalışırsan ölürsün. Eğer <gülüyor> rakibin seni öldürmeye çalışırsa ölürsün. Yani doğrudan o denkleme denk geliyormuş evet. gibi müthiş yani. Ee, yani burada bir laf da e, fareyle ördeğin masa başında işte ilk karşılaştıklarında oturup işte kahvaltı sofrasında konuşurlarken ördeğin dediği bir laf var. E, fare şaşırıyor tabii sen burada mı yaşıyorsun evin burası mı diye. Evet burada yaşıyorum. Mideye indirilmiş olsam da hayattayım işte. Yutulmuş olabilirim ama asla yenilmedi. Evet, yani ördeğin burada yaptığı tercih e, evet. yaşam biçimi e, artıları ve eksileri tartıp işte dışarıda tehlikede ve her an ölebilir. E, kurt tarafından yutulup yani yenilip öldürülebilir ama... E, yenmiş yenmiş ama e, işte yenilmemiş yutulmuş evet. ve e, bu bunu avantaj olarak kullanıp hayatını ona göre şekillendiriyor. Yenildim ama ezilmedim'in. Evet. <gülüyor> bu arada yani çeviri noktasından yine bir e, şey her, herhalde orijinal dilinde bu kadar iyi oturmuyordur çünkü biz de o yenildik ama ezilmedik evet. kalıbının burada bambaşka bir evet. versiyonu çok güzel oturmuş durumda. Yani e, gerçekten ördüğün. E, evet. Dediği laf önemli. Kitabın en uğrucu cümlelerinden biriydi. Evet. Resimleri çok güzel. Çok güzel resimler. E, evet. Çok keyifli, çok hareketli. E, kompozisyonlar, işte o boyanın kullanış biçimi bir yandan... Yani birkaç farklı teknik var. Artık şeyi ayırt edemiyorum ben. Hı hı. E, dijital tekniklerle mi yapıldı bunlar? Yoksa gerçekten ya, bir sürü e, boya şey bir arada Gerçek belki malzeme kullanılarak mı yapılıyor? Yani boyalar, gerçek malzemeler, kolajlar ve dijital teknikler evet. büyük bir hayır. Ama artık e, tablet hayır, tek... üzerinde evet. e, gerçek bir sulu boyaymış gibi. E... Başarılı evet, evet, uygulamalar yapabildikleri oluyor, için evet. ayırt edemiyorum. E, toplamda bütüne bakıldığında çok keyif alarak okuduğum bir kitap oldu bu. Kurt, Ördek ve Fare. E, MacBernard yazmış, resimleyen John Kulass'ın Türkçesi de Fatih Erdoğan'a ait mavi bulut etiketiyle çok yakın zamanda yayınlandı. Evet, şimdi bir kısa ara vereceğiz ama kısa bir ara vermeden önce bir şeyi söylemeyi başta unuttuk. Bir Dolap kitabın doğum günü olduğunu söylemiştik bugün. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Instagram hesabımızı, Bir Dolap kitabın Instagram hesabını takip ederseniz eğer küçük küçük sürprizlerimiz olacak Instagram hesabı üzerinden paylaşacağımız. Şimdi çok kısa bir ormanla yaptığımız kısa bir bölüm var. Ondan sonra devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Orman'ın seçtiği bir kitapla bir dolap kitap devam ediyor. Ee, Orman'cığım seçtiğin kitap hangisi? Vak Vak bak bak. bak, bak. Evet. Bunda Vak Vak'lar evet. mı var? Evet. Yoksa Tavuklar mı var? Evet Tavuk. Tavuklar var evet. Ee, bu kitap Gün Işığı'ndan çıktı. güneşe kitaplığından adı Kim Bu Gelen? Gökçe İrte'nin resimlediği bir... Ee, yazısız kitap diyelim bu daha önce aslında bu kitaptan bahsetmiştik ama Orman bu kitabı anlatmak istiyor tekrar ee, anlat bakalım o zaman Ormancığım neler var bu, bu, bu, ne bu tavuk, tavuk tavuklar, iş batıyor, tavuklar. tavuklar iş mi yapıyor evet sonra ne oluyor bu, yani, bilmiyorum. ne yapıyorlar burada bir şey gelmiş galiba baksana kocaman bir ayak var burada ne ayağı acaba o Peki, su tavuklar gıdaklamaya başlıyor. Nasıl gıdaklıyorlar? Ondan mı bilmiyorsun? Peki, sonra ne oluyor? Bundan mı bilmiyorsun? Peki, o zaman en sonunda bir zürafa çıkıyor. Sonra da bir tane dinozor geliyor. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederiz. Hoşça kal diyebilirsin. <gülüyor> ee, anlattık işte. Evet. <gülüyor> Hoşça kal mana <laughs> mana eh eh eh Manamana Manamana Hello Okay, just a second. It's for you. Manamana The question is what is a manamana? The question is who cares? <laughs> 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, biraz önce yaptığım duyuruyu tekrar edeyim. Bir Dolap kitabın doğum günü olduğu için bugün önümüzdeki hafta boyunca Instagram hesabımızdan küçük... Bazı sürprizlerimiz olacak. Bu akşam ee, başlayacağız. Bu akşam başlayacağız ve e, birkaç sürprizimiz olacak işte sizin için. Umarım hoşunuza gider. E, şimdi yeni bir e, kitapla devam edelim. Bir başka resimli kitap. Bu kitapta öğretmen var. Evet bu kitapta öğretmen var. Çok ciddi bir resim değil mi? <gülüyor> e, Susanna Matineli Matin tarafından e, yazılmış ve Kiara Karar tarafından resimlenmiş. Çınar yayınlarından ee, çıktı bu kitabın Türkçesi. Ee, Türkçe'ye çeviren de Bahar Ulukan. Ee, şimdi kitap e, bir resimli kitap. E, fakat oldukça uzun metinli sayılabilir. Aha. Yani uzun metinli bir kitap bu. Ee, buradan da şunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Resimli kitaplar illa da çocuk kitabı değildir ya da illa da çok küçük yaş çocuk kitabı değildir. Ee, bir bunu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü bu biraz büyük yaş bir çocuk kitabı. Ee, kitabın e, Başında e, bir e, kadın öğretmen var. Yani bu kadın öğretmenin de çok böyle silüeti var. Silüeti var. E, yani farklı farklı desenlerde bir silüet bu. Ve e, fakat duruşu, yani o duruşu hepimiz biliyoruz. Yani o öğretmen duruşunu hepimiz biliyoruz. Evet. Ve e, kitap tariflerle başlıyor. Zaten kitap boyunca tarifler var. Diyor ki öğretmenin bir ön tarafı vardır. Genellikle bu açıdan görülür. Ön taraftan öğretmeni görüyoruz. Bir de arka tarafı. O da döndüğü zaman görülür. Yani böyle bir tarifle başlıyor kitap zaten ve bu şekilde de devam ediyor. İşte öğretmenin üstünde sınıfın tavanı vardır. Açık havadalarsa gökyüzü vardır. Ayağının altında zemin vardır. İşte çakıl taşları da olabilir, sokak da olabilir. <gülüyor> fiziksel yapı, fiziksel <gülüyor> evet, ortam yani. gerçekten tüm ayrıntısıyla. Evet, evet, tüm ayrıntısıyla. İşte, e, öğretmenin çevresinde çocuklar olur. Bazen sıraya girmiş olurlar, bazen işte çember olurlar, bazen ayaktadırlar, bazen otururlar. Çocuklar olur çevresinde filan diye. Devam ediyor sonra bu Aa, buna bayılıyorum evet. ya bunu da yani kitabı okumuş gibi oldum ee, ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim hatta bunu da oradan okuyayım bazı öğretmenler uzun olur bazıları da kısa geniş olanları vardır ince olanları da ufak bir öğretmen yarım bir öğretmen değildir tıpkı ince olan bir öğretmenin İlice. irice olan bir öğretmenin iki öğretmen sayılamayacağı gibi. Yani bu <gülüyor> gerçekten hani okuduğum en güzel metinlerden birisi ve çeviri noktasında da tebrik etmem gerektiğini evet. düşünüyorum. Çok güzel gidiyor çeviri de. Ee, ha, bunu da söylememiz lazım. Öğretmenler çeşitleniyor artık. Evet öğretmenler çeşitleniyor. Çeşit çeşit renk ve desende olabilir. Koyu, açık, çizgili, kareli, düz, puanlı, çiçekli, çizgili öğretmenin üzerine yazı yazılır. Kareli öğretmenin üzerine işlem yapılır <gülüyor> diye devam ediyor. Ve böyle tarifler e, sürüyor. Yalnız resimler Hep, müthiş. Resimler gerçekten Koler. müthiş. Yani mesela evet. bir tane e, ta, şey m, dikiş, pa, patron dikiş patronu, şey, patronu, patron kağıdından evet. kesilmiş bir öğretmen var. İşte puantiyeli e, boyanmış bir kağıttan evet. kesilmiş bir öğretmen var. ve Gazete kağıdından e, evet, kesilmiş yazılar, işte. Yazılar, harfler üst üste böyle bütün bu tabakalar mesela pelur kağıdı bir. Gibi bir kağıt Aha. sanırım bu. Ee, diğer öğretmenin üstüne bindirilmişti. Arka Hı -hı. tarafını gösteriyor. Ee, inanılmaz yani. Aynı formla bu kadar evet, derin, çeşitlilik. Derin, çeşitlilik ve derinlik etkisi yaratmak gerçekten ortalık evet. bir Şimdi şey. Şimdi kitapta hoş bulduğum bir şey daha var. O da e, figür her zaman kadın. Evet. Yani hiç erkek öğretmen figürü yok. Ama metnin içinde Hı, öğretmen erkek. Öğretmenler de vardır diyor ee, ve hani onlara dair de erkek öğretmen, öğretmenleri orman gibi konuştum onlara dair de e, bir, takım, bir takım örnekler veriyor ama hep kadın figürü üzerinden gidiyoruz. Yani bunun hoş bulma nedenim de e, baskın bir erkek figürü var ya hı. genel olarak çocuk kitaplarında da bu, bu durum böyle hı hı. baskın bir erkek figürü var eğer anne değilse karakter. Mutlaka ve erkek figürlerle karşılaşıyoruz Hı -hı. aslında yani. Dolayısıyla burada çok baskın bir kadın figürünün olmasında hoş olduğunu düşünüyorum. Ki öğretmen dediğimiz zaman öncelikle sanıyorum kadınları düşünüyoruz bu arada. Evet. Zihnimizde de öyle bir durum var. Şimdi öğretmen, öğretmen figürü deyince Peter Brown'un öğretmenin bir canavardaki bayan köyübüsü aklıma <gülüyor> evet, geldi. Evet o da ayrı. <gülüyor> Sevdiğimiz bir diğer öğretmen. Evet evet. Ee... Şimdi kitaba devam edelim. Ee, bu kitapta Öğretmen Var'a devam edelim. Şimdi görsellerin güzelliği ayrı ve metnin içinde e, çok güzel buluşlar var. Evet. Ee, diyor ki eğer e, dur şurada bir hesap vardı mesela işte e, öğretmen eksikse çıkartma yapılır diyor. Eğer yeni bir öğretmen gelirse toplama. Dünyanın tüm kadın ve erkek öğretmenleri dünyanın tüm çocuklarına bölünür. Yeterince öğretmen olmadığında onları birbiriyle çarpmak gerekir. Yani çok etkileyici değil mi? Çok güzel yani işte e, öğretmen içinde sayılar, şemalar, nefirler, evet, dağlar, saat. Onu da söylüyor. Saat, e, hepsi sonunda çocukların içine sızar. İçine diye. sızar, yerleşir diyor. diyor. Çok Arama. güzel, evet çok çok güzel. Ve sonra e, başka bir öğretmen hayatının, öğretmenin başka bir tarifine geçiyor. Diyor ki onu sokakta otobüs beklerken, çantasını karıştırırken evet. görebilirsin. Birdenbire öğretmen normal bir insan, yani herhangi bir insana dönüşüyor ama diyor ki onun öğretmen olduğunu da mutlaka anlarsın. Evet. Çünkü bir de böyle bir şey var. Öğretmen olduğunu anlarsın onun yani gerçekten de öyle bir durum vardır. Ee, i̇şte öğretmen bağırsa, kızarsa her şey durur. Ta ne zaman ki öğretmenin sinir geçer, her şey o zaman tekrar normal akışına kavuşur filan di. Bunlar hep, hepimizin bildiği durumlar, hepimizin evet. içinde olan durumlar ve e, öğretmenliğin içinde bunların hepsi var gerçekten evet. de. Müthiş. Sonra Tarihler. diyor ki e, öğretmenler belli bir noktada başkasının öğretmeni olurlar. Onları e, yine işte her Aha. yerde rastlarsınız diyor. Ama sanki birazcık küçülmüşlerdir diyor. Oy. Ya da işte e, aslında sınıf hep aynıdır ama biraz ufalmıştır işte evet. diye. Yani e, bir öğretmenle ilk karşılaşılan andan evet. öğretmenle artık yolunuzun ayrıldığı ana kadar e, bütün o dönüşümü anlatıyor. Öğretmenin... E, Öğretmenin kendi dönüşümünü anlatıyor, neler verir, neler katar, bir sürü şey var. Yani bu kitapta bir öğretmen var ya hani ben, bu, bu kitapta, kitapta öğretmen bütün öğretmenler var. var galiba yani. Yani bir öğretmen öğretmek kavramı işte hayatımızdaki etkisi her şey. Evet evet müthiş. Anlatılmış müthiş. ve görsel çok olarak da çok çok, olarak çok, çok çok güzel bir kitap. Ee, yani e, hani bu işte, derin şeyi söylemek istiyordum işte yani bu o kadar derin bir metin ve o kadar iyi bir çalışma ki görselleriyle beraber. Şimdi bu kitaba çünkü okurlarımız çok sık soruyor yaş grubu nedir? Yaş grubu yok. Evet. Bu kitabın evet. yaş grubu yok. 80 yaşında da okuyabilirsiniz. 3 yaşındaki bir çocuğa okumaktan evet. çekinmeyin çünkü bir şeyler anlayacaktır ya da daha sonra anlayacaktır. Ya en azından görsel, görsel olarak, olarak bakar evet, yani estetik olarak, bir yani şeyler gözü satacaksın. gönlünü açılır evet. çocuğun yani hani bu yaş kitabı yaş grubu filan diye bir şey yok. <gülüyor> Kitabın evet. finalindeki resimden de biraz e, bahsetmek de istiyorum. De, de, de, de. Orman'cığım. Bir öğretmen figürü var. Orman'cığım yine boğazımı sıkıyorsun. Orman, orman. <gülüyor> öğretmen Oğlum. figürünün işte e, kareli bir elbisesi var ve karşısındaki öğrencilerin her birinde o kareli desenin ya tamamını ya bir parçasını görüyoruz yani e, öğretmenden altıkları şeyler çocukların içine evet, geçmiş gerçekten az ya da çok evet bu kitapta öğretmen var Suzan'la Matiengi Anceli tarafından yazıldı Kiara Karer tarafından resimlendi Çınar e, yayınlarından e, Bahar Ulukan çevirisiyle çeviriyi de yine e, sanıyorum tebrik etmenin yeridir evet. o halde e, bugünlük veda etme vakti evet. haftaya görüşmek, görüşmek üzere görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın